allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: Tebarekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr el-lezi khalaqal mevte vel hayata liyabluvakum eyyukum ahsenu amelâ ve huve al-azîzul gafûr Tebarekellezî biyedihil mulk. Bütün mülk elinde olan Allah-u Teala ne yücedir. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ O her şeye kadirdir. أَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ O'dur. Hayatı ve ölümü yaratan. Hayatı ve ölümü yaratan. لِيَبْلُوَكُمْ Niye? Sizleri? İmtia etmek için, imtihan etmek için, sınamak için. Neyi ortaya çıkaracak? Ey yukum, ahsenu amele. Hanginiz amel bakımından daha ahsen, daha iyi ortaya çıksın diye. Amel bakımından en iyi olan. Bu ayetin tefsirlerini nasıl anlayacağız? bu ayetin tefsirini nasıl anlayacağız? Amelin iyisinin ne olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Seleften birinin de bu ayetin tefsirinde dediği gibi diyor ki Ahsenu amel ahlasuhu ve asvabuhu Amelin ahseni demek amelin en güzeli demek ahlasuhu ve asvabuhu Yani ihlaslı olan Yalnız Allah'ın vecihine Allah'ın vecihine halis olarak kılınan Allah'tan başkasına yöneltilmeyen ibadet, ameller peki yeterli mi? Değil. Ve asvabuhu Asvabuhu ise sünnete uygun olan demek. Sünneti kendine model alan demek. Yani bir amel ne zaman ahsen oluyor? İhlas olduğu zaman ve ittiba olduğu zaman, peygambere tabi olunduğu zaman o amelde. Bir insan istediği kadar niyetinin iyi olduğunu, bir insan istediği kadar kalbinin samimi olduğunu söylesin. Yaptığı amelde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun, onun sünnetinden bir delil, onun sünnetinden bir örnek yok ise, o amel ahsen amel olmaz. Velev ki bu amelin sahibi samimi olsa, ihlaslı olsa bile. Bunun sünnette birçok örneklerini ne yapmıştık sizlere? Daha önceden zikretmiştik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest alan bir adamın ayağını yıkamadığını görünce pardon ayağını yıkayıp ayağının bir kısmının kuru kaldığını görünce ne diyor aleyhissalatu vesselam? وَاَيْلٌ لِلْعَعْقَابِ مِنَ nar. Yani Allah için kalkmış Allah için abdest almış, Allah için namaza duracak bir insanın ayağının, topuğunun küçük bir kısmı, bir kısmının kuru kalmasından dolayı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Vay, l -l nar. Vay o topukların haline, yıkanmayan o topukların haline. Aynı şekilde kurbanını kurban bayramında bayram namazından önce kesen sahabe ne diyor? Yeniden kes. Allah için kurban kesmiş, kıbleye çevirmiş kurbanı, kanını akıtmış İhlas ile, samimiyet ile Ama Aleyhisselatü Vesselam o diyor ne oldu? Et oldu diyor. Onu niye? Ama kurban bayramında Allah'ın emrettiği, kesilmesini istediği kurban yerine geçmedi. Niye? Çünkü sünnete uygun yapmadın sen onu. Onun sünnete uygun olabilmesi için vakit ne olması lazımdı? Kurban namazından, bayram namazından sonra olması lazımdı. İşte ameller arkadaşlar ne zaman ahsen oluyor? İhlas olduğu zaman, tevhid olduğu zaman ve mutabaat olduğu zaman. Çok önemli bir fayda bu arkadaşlar. Bugün birçok insana sorun. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de salih amellerden bahsetmekte. Değil mi? Vel asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun, and olsun diyor allah Teala. İnnel insane lefî husr. Muhakkak ki insanlık hüsran içindedir. İnsanlık. Zarardadır, ziyandadır. İllellezîne âmenû iman edenler ve amilussalihâti Salih amel işleyenler hariç. Bugün Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen birçok insana sorduğunuz zaman salih amel nedir? Her birinin ayrı bir vadide, her birinin ayrı bir alanda dolaştığını görürsünüz. Herkesin salih amelden farklı bir şey anladığını görürsünüz. Ama elhamdülillah Diğer konularda da olduğu gibi örnek olarak kendimize peygamberin ashabını, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemine yakın olan o çağı seçersek, salih amelin de ne olduğunu öğreniriz. O zaman salih amel nedir diye sorduğumuzda ne diyeceğiz? Canım. Salih amel nedir dediğimizde cevap olarak ne diyeceğiz? Allah için ihlas ile yapılan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olan amel. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki arkadaşlar o ölümü ve hayatı halketen halketen, yaratan yaratandır. Li yebluwakum ayyukum ahsanu Sizlere bakıp sizlerin imtihan edip hanginiz daha iyi amel işliyorsunuz diye. O'l Azizul Gafur. O çok azizdir. Gafurdur, bağışlayıcıdır. Yine Allah Teala buyuruyor ki kitabında, kitabı ı Kerim'inde kullu nefsin dhaikatul mevut. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü yaşayacak. O ölümle baş başa kalacak. Şu anda herkesin kendisine uzak hissettiği, üzerine kondurmadığı hayatında 10 yıl sonrası için, 20 yıl sonrası için, 30 yıl sonrası için projeler, programlar yaparak kendini unutturmaya çalıştığı o ölüm var ya, allah Teala diyor ki, işte onu tadacaksın. Onu tadacaksın. وَنَبْلُوْكُمْ بِالْشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Bizler sizi şer, sizin tarafınızdan hoşlanılmayan, sizler tarafından şer gözüken şeylerle ve hayır ile imtihan edeceğiz. Ne olarak? Size imtihan olması için. Demek ki imtihan, sadece başa gelen darlıklar, sıkıntılar, bizler tarafından şer addedilen şeyler değil. Aynı zamanda verilen nimetler de, hayır gözüken şeyler de nedir arkadaşlar? İptiladır. Allah katından bizlere bir imtihandır. Ve ileyna turcaun. Bizlere döndürüleceksiniz. Diyor ayet devamında Allah'tan. Yani kaçıp durduğunuz, unutmaya çalıştığınız ölüm hak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sahih bir hadiste şöyle buyurmakta. Mali velid dunya. Ben ve dünyanın misali şöyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani dünya hayatım, dünyaya gönderilişim, dünya hayatında aldığım tatlar, lezzetler, acılar, güzellikler, şer olan şeyler aynı şuna benzer. Ma <mâ> ana fi d-dunya illa karakibin istadalla tahta ash-shajara tahta shajaratin thumma raha wa tarakah. Yolcular çıkmış, bineğine binerek yolculuğa çıkmış. Kenarda ağacın altında az bir miktar gölgelenmek için oturup oradan Ayrılıp kalkıp giden insan gibidir diyor benim misalim. Dünyadaki misalim budur. Yani geçen hafta hatırlasanız, cumartesi günkü derslerimizde, Riyazu Salim Salih'in derslerimizde derken, Havf ve Reca, korku ve ümit bahsini İmam-ı Nevi yapmıştı, beraber işlemişti. Çünkü bu ümmetin selefi ne diyordu İmam Ahmed İbn mesela? Hangisi birine galip gelirse, Reca ağır basarsa tembel olur. Sürekli Allah affeder, Allah bağışlar diyerek günahlarda güzelsin. Havf, korku ağır basarsa bu sefer helak oldum diyerek kendini de başkalarını da Müslüman görmemeye başlarsın, tekfir etmeye başlarsın. İkisi de terazinin eşit kefesi olacak. Şimdiki insanlara bu modernizmde, bu kapitalizmde, bu dünyevileşmede birleşmede yaşayan onun kucağına oturmuş. ...onun kollarının içine sarılmış insanlara bu ölümü hatırlatan nasları, ayetleri, bu hadisleri çokça hatırlatmamız lazım. Bazılarına okuduğumuz zaman, hatırlattığımız zaman şöyle uykusundan uyansın diye tepki verdiğini görüyoruz. Ya hocam ne yapalım, çalışmıyor mu Anlıyor bu hadislerden, bu ayetlerden. Hayır, öyle değil. Sen bu ayetlerden, bu hadislerden şunu anlayacaksın. Ahiret için ne kadar çalışıyorum? Aleyhisselatü vesselam, bir gün bir adamı görüyor, evinin duvarını ne yapıyor? Sıvıyor çamurla, kerpiçle sıvıyor. Şimdi bu hadise herkes şöyle, gözünün önüne, kafasının en önemli bir noktasını, beyninin önemli bir köşesine koysun. Ben ne yapıyorum desin, ne için çalışıyorum desin. Ahirete neler yapıyorum, neler götüreceğim desin. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu adam ne yapıyor? Diyorlar ki duvarı sıvıyor Duvarı kerpiş diyor evinin duvarını kerpiş diyor. Gidin ona söyleyin ki bu dünyada bu kadar kalacak mı? Yani ne yapmaya çalışıyor bu adam yani bir şeyler yapıyor yatırım yapıyor ama Dünyada kalacak mı bu, bu, o kadar? Şimdi sabah namazda kalkamayan Haramlardan uzaklaşamayan Allah'ın emirlerini yerine getiremeyen insanlar bir kendini düşünsünler. Bırakın duvar yapmayı. Şu andan itibaren kendini ilme adayıp, amele adayıp, çalıştığı 10 saatlik, 15 saatlik dünya, hayatı, dünya hayatını 4 saate indirerek normale dönmesi gereken insanlar ne yapıyorlar? 15 saat çalışıyoruz, acaba 20 saat çalışsak nasıl olacak diye işin yolunu aramaya çalışıyorlar. Nasıl olabilir? Yok kardeşim, ahiretin gidiyor bir taraftan. Biraz daha fazla kazanacağım diye, biraz daha servetime servet katacağım diye allah Teala'nın emirlerinden bir haber yaşıyorsun. Kur'an-ı Kerim'den uzak yaşıyorsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, benim diyor dünyadaki misalim, herkesin misali arkadaşlar, ne gibidir? Bir ağacın altına oturmuş, nefeslenmek isteyen, yorulan, şöyle bir kendime geleyim diyen, insanı bir düşünün. O ağacın, bizim misalimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? O ağacın altına oturuyoruz, az sonra kalkıp gideceğiz, yol uzun, başka bir yere gitmemiz lazım. Bakıyoruz ağaca yağı diyoruz bunun çiçekleri ne kadar güzelmiş. O diyoruz şu meyveye bak ya. Dalıp kalıyoruz orada. Kalkmamız lazım, gitmemiz lazım. Oradaki geçeceğimiz süre 5 dakika, 10 dakika. O 10 dakika süreyi de ne yapıyoruz? Zannediyoruz ki 24 saat orada kalacağız ağacın altında. Ya az sonra kalkacaksın, gideceksin, burada oturmayacaksın. Ama nedir? Misalimiz, örneğimiz. Ya bu ağacın odunu da güzelmiş. Ya bu dalların arasından gökyüzü de başka gözüküyormuş diyerek oranın bize ne yapmasını izin veriyoruz. Gözlerimizi gaflet perdesiyle örtmesine izin veriyoruz. Dünyadaki hayatımız aynı bu arkadaşlar. Şeyhül Albani Rahimahullah diyor ki daha önceki sen hafta söylemiştik. Cenaze bahsini işleyeceğiz. Bu cenazelerdeki işlenen bidatlere değineceğiz bu ders halkamızda kaynak olarak Şeyh Albani Rahimahullah'ın Ahkamul Cenâiz ve Bida'uha adlı eserini takip edeceğini söylemiştik. Diyor ki Şeyh Albani Rahimahullah kitabın mukaddimesinde, ön sözünde. Diyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hedi, sünneti, metodu, diğer sair ibadetlerde olduğu gibi cenaze bahsinde de nedir? Diğer ümmetlere göre farklıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam meyite, ölüye ne yapmakta? İhsan etmekte. Ölecek olan, ölüm şeyinde olan insana, kabirde fayda verecek olan şeyler ne yapmakta? Ona öğretmekte. Ona telkin etmekte. Aynı şekilde ölünün arkasından ehline, akrabalarına, ailesine nasıl davranılması gerektiğini ne yapmakta bizlere? Aynı şekilde öğretmekte. Ve ölünün ardında kalanların Rablerine umudiyetlerini kulluklarını yaşadıkları bu olayda nasıl göstereceklerini bizlere yine en güzel bir şekilde öğretmekte. Oğlu öldüğünde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda İbrahim öldüğünde ne deniyor? Sen deme ey Allah'ın Rasulü. Ağlıyorsun. Göz yaşı döküyorsun. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Tedma'ul ayn. Göz ağlar. وَيَحْزَنُ الْقَلْبِ Kalp hüzünlenir. وَلَاكِنْ وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا Ama diyor ağzımızdan Rabbimizi razı etmeyecek söz çıkmaz. Ağzımızdan ancak Rabb'ı razı edecek sözler duyarsınız. Ve diyor ki devamında ve bizler İbrahim'den ayrılmaktan neyiz? Mahzunuz, hüzünlüyüz. İbnül Kayyim Rahimahullah. Güzel bir faide zikrediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde sergilemiş olduğu bu duruş bizlerin sergilemesi gereken bir duruş. Bir taraftan allah Teala'nın bize vermiş olduğu yeryüzüne indirmiş olduğu rahmetin tezahürü Ölünün ardından hüzünlenme, hıçkırarak değil de böyle hafif de olsa sessiz bir şekilde, mahzun bir şekilde gözyaşı dökme, allah Teala'nın karşısında göstereceğimiz bir ubudiyet tezahürü. Kulus, ey Rabbimiz, bize eklemiş olduğun rahmet, merhamet gereği ne yapıyoruz? Acizliğimizin gereği ağlıyoruz, gözyaşı döküyoruz, hüzünleniyoruz, üzülüyoruz. Bir taraftan da bize yazmış olduğun bu kaderi takdir etmiş olduğun bu olayı da rıza ile sabır ve bunun daha üst mertebesi olan rıza ile karşılıyoruz. Sabır vacip. Rıza müstehap. Herkes rıza gösteremez. İlim ehlinden bir tanesi oğlu vefat edince oğlu vefat edince gülüyor. Bakın bu olayı dinleyin. Çocuğu ölünce gülüyor. Sohbetimizin başında da hatırlarsanız ayette neyi zikrettik? <gülüyor> Ölümü ve hayatı yarattı. Sizlerin hanginizin ahsenu amele, daha iyi amele sahip olduğunuz ortaya çıkarmak için. Daha iyi amelin ne olduğunu az önce söyledik. İlim ehlinden bir tanesinin oğlu ölünce gülüyor. Diyor niye gülüyorsun? Diyor ki Rabbimin kadar ettiği, takdir ettiği, benim için emrettiği şeye rızamı göstermek için, razı olduğunu göstermek için gülüyorum. Çünkü o takdir ettiyse güzeldir, ben razıyım diyerek gülüyor. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın bu konuyla alakalı güzel bir sözü var. Bakın mantıken düşündüğünüz zaman, felsefik açıdan düşündüğünüz zaman, işin içinde bir şeyler karıştırdığınız zaman bu ayıp ediyorsunuz yani. Böyle bir makam da mı var? Başa musibet gelecek, adam gülecek, ölüm gibi mesela. Yani, ahsen o amel kalıbını söyledik ya. İhlas ve mutabaat. İhlasla peygamberin sünnetine uygunluk. Diyor şeyhülislam Semi tayyihih rahimahullah. Hedü <hediğin> nebiyina sallallahu aleyhi ve sellem kan ekmel min hidi arif ancak diyor pe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sünneti, bu konudaki sergilediği davranış biçimi, kendisinden bahsedilen çocuğu öldüğünde gülen adamın sergilediği davranış biçiminden nedir? Daha kamildir. Daha mükemmeldir. Niye? Çünkü diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam, ubudiyet misyonunu hakkıyla ne yapmıştır? Yerine getirmiş bir insandır. فَتَّسَعَ قَلْبُهُ لِلْرِضَ عَنِ اللّٰهِ وَرَحْمَةَ الْوَلَدِ وَالْرِقَّةِ عَلَيْهِ Kalbi hem aynı zamanda Rabbinin kaza ettiği, takdir ettiği şeye razı olmuş, öbür taraftan da umudiyeti gereği, kulluğu gereği oğluna, çocuğuna ne yapmıştır İbrahim'e? Acımıştır, kalbi yumuşamıştır, hüzünlenmiştir, ağlamıştır. rahmeten ve rafeten. Hamdallah vardi onu fi qadahi, fhamleti hırâfet ile al-buka, rahmet, merhamet, hüzünü peygamberi ağlamaya teşvik etmiştir. Mahbete alar da walhamd. Allah'ın sevgisi, Allah olan sevgisi de ona hamd etmeye, onu razı edecek sözler söylemeye, ona karşı razı, onu razı edecek sözler söylemeye teşvik etmiştir. Bir taraftan rıza, bir taraftan hüzün. Ve hadel arif, ama diyor bu Allah'ın kulu, arif olan kimsenin kalbi ise diyor, kal kalbuhu an içtima'il emreyin, kalbi diyor bu iki hasleti, bu iki merhamet ve Allah'ı tazim etme hasletini ne yapmadı? barındıramadı. وَلَمْ يَتَّصِعْبَاتِنُوا لِشُهُدِهِمَا Ve kalbi diyor ne yapamadı? Bu iki şeyi kaldıramadı. فَشَغَلَتْهُ عُبُودِيَّتُ الرِّدَى عَنْ عُبُودِيَّتِ الرَّحْمَا وَالرَّأْفَى Razı olayım derken, razı olma hususiyetinin bir tezahürü olan, ubudiyeti ortaya çıkarayım derken, öbür taraftan merhamet göstermesini, tezahürünü yaptı, eksik bıraktı diyor. Demek ki burada da bakın olaya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in modelinden bakan bir alimin yorumu nasıl? İşte bunu başkasından dinleseydiniz bunun üzerinden saatlercesi bir şeyler anlatırdı. İşte bakın asıl makam bu. Acı kaybına rağmen gülmüş. Hayır. Asıl makam amelin ehsenu amele, En iyi amel olmasının göstergesi nedir? İhlas ve mutabaat. Şeyh Albani Rahim Allah diyor kitabın yazarı. Maalesef diyor günümüzde diğer konularda da olduğu gibi insanların dinlerindeki, dini hususlarındaki cehaleti yaygın. Cehaletin üzerine kurmuş oldukları batıl inanışlar, bidat inanışlar yaygın. Herkes kulaktan duyma. Herkes Kendisine öğretilen ama hakikatini araştırma, araştırmayan şeylerle amel etmekte. Allah'a yaklaşmaya çalışmakta. Evet şey Albani bir yaraya ne yapıyor? Parmak basıyor. Önemli bir yaraya. Bugün bilinçli Müslümanım de baktığın zaman hayatında bir sürü İslam dininden olmayan şeyleri görüyorsunuz. Almış, sünger gibi çekmiş. Ondan duymuş, bundan duymuş. Ne olacak ki Allah bundan hoş olur diyerek hayata birçok bir şeyler girmiş. Ama tahkik ehli olan Sünneti kendine model alan, terazi alan insanlara baktığınız zaman, dinleri aynı, ne gibi? Kuyumcu tezgahı gibi, parıl parıl parlıyor. Toz yok. İçinde altın diye sanılan teneke parçaları yok. Her şey saf. Çok önemli arkadaşlar. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki, İnsanlar diyor bugün maalesef sünnet ilminden, hadis ilminden uzak kaldıkları için, bundan bir haber yaşadıkları için, bu doğmuş ortaya, bu çıkmış. Bazı diyor, değer verdiğim arkadaşlarımdan bazıları, benden diyor, bir yakını öldüğü için, bu konuda bir kitap telif etme talebinde bulundu. Dedi ki, ey hocam, yani görüyoruz bak insanlarda bir sürü neler var, Yanlış yapılan cenazelerle ilgili yanlışlar var. Sen de hadis ilminde tanınan bir alimsin. İbadetlerin ve itikadi konuların yanlış olanlarına değindiğin, ele aldığın, birçok tehlif ettiğin kitapların var. Bu konuda da bir kitap kalem aldı. Benden diyor böyle bir özet bir kitap istedi. Ve diyor o kitap bitirdiğimde kendi hesabında basacağını ve ücretsiz olarak dağıtacağını vaat etti, diyor. Ben de diyor, bunu bir fırsat bilerek diyor. kabul ettim. Çünkü diyor, böyle bir talebi diyor yerine getirmede ne var? Sünnetin ihyası var. Bidatlerin imatesi var, ölüm öldürülmesi var, ortadan kaldırılması var. Ama diyor bir de baktım ki bu konu işte öyle kısa bir zaman diliminde ele alınacak, sonuçlandıracak bir konu değil. Ve diyor ondan özür diledim. Dedim ki diyor bana biraz daha süre ver. Bu konuyla alakalı ne yapayım? Daha uzun nefesli bir çalışma yapayım. Ben de diyor bu arkadaşımızın bu talebini diyor bir süre geciktirdim. Bir süre müddet istedim ama diyor bu arkadaşım benden ısrarla bu konuda kitap yazmayına yaptı talep etti. Ben de diyor istihartullah Allah'a istihare ettim. Ve diyor bu konuda kitap yazmaya başladım. Yaklaşık olarak diyor 3 ay kendi ifadesi kalbanın rahme olan diyor 3 ay aamelu fiha ve naharan. Gece gündüz çalıştım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hocam diyoruz yeni bir Yer kurduk. Yeni bir yer açıyoruz. İki ay, üç ay gece gündüz çalıştık. Ortaya ne çıktı? İşte hamdolsun şu kadar para kazandık. Makinelerin borcunu ödedik. Şunları yaptık. Evet. Güzel. Ümmete ne oldu? Bak Albani diyoruz. Vefat etmiş. Kabre girmiş. Albani diyoruz. Rahimahullah diyoruz. Bak bu hadisi zikretmiş diyoruz. Her okuduğumuz hadisi, her okuduğumuz ayette kapanmamış bir kapı var. Diyor. Üç ay boyunca sadece diyor. işimin gereği. Ne iş yapıyordu Şeyh Albani Rahimahullah? Mesleği neydi? Saatçı. Saatçilik mesleğinde diyor, kazanıp günlük hayatımı diyor devam ettirebileceğim miktar bir süre hariç, üç ayca bununla uğraştım. وَالنَّوْمُ الَّذ۪ي لَا غِنَى عَنْهُ لِرَاحَةِ جِسْمِ Ve vücudumun ihtiyacı olan uyku hariç. Tabii Şeyh Albani Rahimahullah'ı yakından tanıyanlardan ben çok duydum. Diyor, yani çok az uyurdu de böyle bir saat, iki saat, üç saat uyur. İlme dalar giderdi. Hatta buraya bundan yaklaşık dört beş sene önce onun ürdündeki bazı öğrencileri gelmiş. Onun hayatından bir de ilginç şeyler anlatmışlar. Yani etüt ettiği, kitap telif ettiği, kütüphanesinin kapısının dahi içeri doğru mu açılması gerektiğini, dışarı mı doğru açılması gerektiğini hesap eden, hangisinde daha az vakit kaybediyor diye düşünüp kapının şeklini değiştiren bir adam. Bir hadis aramak için merdivende basıp üst basamaklara çıktığında, hadis kitabındaki o hadisi bulmak için merdivende saatlerce duran ve o hadisi aradığı kitaba fihris yazan bir adam. Hadis kitabına bakıyor ki hadis arayacak. Bakıyor böyle. Hadisi bulamıyor içinde. Diyor bu hadisin fihristi yok bu kitabın. Diyor bu kitaba gerek? Bir fihris gerek. Şimdi bakıyorsunuz bu alimin bırakmış olduğu kitapların sayısına. Yüz zilde yakın. Yüz zilde. Hepsi hadis. Diyorsunuz bu hayatın neresine sığdırmış? Bakıyoruz ki şimdi bakın arkadaşlar bu kitabı kaleme almış. Bir alimin de ölümünden bahsediyoruz. Mevat etti gitti. Allah rahmet eylesin. İnşallah diyor. Ben diyor bu kitapta, diğer diyor fıkıh kitaplarında olan konularla birlikte, fıkıh kitaplarındaki cenazes bahsinde, cenazeler bahsinde olan konularla birlikte, o, o kitapların çoğunda değinilmeyen, işlenilmeyen konulara da ne yapacağım, işaret edeceğim diyor. Ne gibi diyor? Mesela diyor vasiyet bahsi, insanın ölmeden önce hayatında. ...vasiyette bulunması, vasiyet etmesi bahsi. Kişinin ölümünün... ...sonunun güzel olduğunun... ...belirtileri nelerdir? Bu insanın dünyada bir yaşam tarzı var. Bu dünyadan bir ayrılış şekli var. Hangisi husnul hatime? Güzel son. Hangisi kötü son? İnsan aslında... ...dünyadaki seyir halinden bunu da çıkartabilir az çok. Yani şu anda nasıl gidiyorsa seyir ne üzerine ise ittica, yöneliş nereye doğruysa eğer tövbe olmazsa Allah ona rahmetiyle yakalayıp da onu yolundan ayırmayacaksa bu gidişin varacağı nokta belli. Yani kul gaflet içinde yaşayıp haram içine boğulmuş gözü bir şey görmüyorsa Varacağı sonuçta pek hayırlı olmaz. Bunun gibi diyor fıkıh kitaplarında zikredilmeyen ne yaptım? Birçok bahislere değindim. Şimdi bizler o bahislere yavaş yavaş Allah izin verirse geçelim. ama Ondan önce arkadaşlardan bir tanesi bu klimayı şey kombiyi kapasını çok sıcak oldu. Rehavete sebep olmasın sıcak. مَا bu alal الْمَرِيدُ Evet. Hasta olmuş. allah Teala'nın kendisini hastalıkla imtihan ettiği kişinin yapması gereken bazı hususlar var. Diyor bunlar nelerdir? Bilmesi gereken hususlar var, meseleler var. Bunlar nelerdir? Bu çok önemli arkadaşlar. Şeyh Albani Rahimallah bakın az önce mukaddime de ön sözde söylediği gibi dedi ki han yani cenaze bahsini açtığınız zaman bir fıkıh kitabında orada genelde cenaze nasıl kefenlenir? Cenaze nasıl yıkanır? Ona cenaze namazı nasıl kılanır, Cenaze duasında neler okunur? Cenaze duası deyince aklıma şunu, şu geldi arkadaşlar. Bu ders süresince arkadaşlardan cenaze duasını ezberlemesini isteyeceğiz. Maalesef maalesef ki bugün bu memlekette cenaze namazı kıldığımız zaman imamların şu sözünü duyduğum zaman haya ediyorum. İmam diyor ki, üçüncü tekbirde cenaze duasını bilenler, cenaze duasını okusun, bilmeyenler, fatiha okusun. Nereden çıkardın bunu? Bunu hangi, kim, kimden getirdin bunu? Ön, öncün kim, önderin kim? Niye bu insanlar cenaze duasını ezberlemiyorlar? Yani cenaze duasını ezberlemek, Kur'an'ı ezberlemek kadar beşakkatli zor, böyle bir yıl gibi süreye mi ihtiyacı var? Bu kolaylığı kendi kafana göre nasıl çıkarabilirsin seni? Yani... Cenazeye orada okunacak. Cenaze için Allah-u Teala'dan istenecek rahmeti nasıl olur da cenazeden esirgeyebilirsin ki sen? Senin böyle bir yetkin yok. Evet, Fatiha'yı ilk tekbirde okuyacaksın. O, o da gelecek bahislerde. Şimdi herkes Subhaneke okuyor. Değil mi? Bir de Ve Celle Sena'yı ok diyorlar. Nedir deliliniz? Hadis, hadise baktığınız zaman i̇bn Abbas hadisine gelecek. Aleyhisselatü Vesselam ilk tekbirde ne okuyor? Fatiha'yı okuyor. Allahu Ekberleyiz ama Fatiha'yı okuyor. İkinci tekbirde salavat İbrahimiye salavat okuyor. Üçüncü tekbirde cenaze duası. Dördüncü tekbiri alıp şey okumadan selam veriyor. Sana. Birçok insan cenaze namazını kılmıyor. Kılmayı bilmiyor. E bir de hocalar bir kolaylık çıkarmışlar cenaze duasını okumazsan nasıl olsa herkes Fatihayı biliyor? Onu okuyun. İlginç bir durum var ortada. Ders sonunda unutmayalım sorularımız ders sonunda alacağız. Onun için bu dersin bir semeresi olsun diye, bu dersin bir neticesi olsun diye cenazede okunacak duaları inşallah. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bir fotoğrafı bu kağıdı çıkartırız, size dağıtırız. Yahut elinizde birçoğunuzun husn-ül müslim var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih kaynaklardan alınarak derlenmiş zikir kitabı. Ne derdi aleyhissalatü vesselam? Ne okurdu cenazede? Orada yazıyor. Orada ezberleyeceksiniz. Milyonlarca umreci gidiyor bu mümleketten Suudi Arabistan'a ve her namazın akabinde orada 3-5 özellikle namazanda cenaze namazı kılınıyor. İslam'ı en iyi yaşadığını söyleyen bu milletin insanları cenaze namazı okumayı bilmiyorlar orada. Ne kadar vahim bir durum değil mi arkadaşlar? Ne kadar işler acısı bir durum. Neden? Şeyh sünnetten, hadisten uzak yaşıyoruz. Evlerimizdeki kitaplığa baktığımız zaman, kütüphaneye baktığımız zaman, Hadis kitabı dendiğinde ya kaynağı belli olmayan, ehli sünnet katında muteber olmayan birkaç tane hadis kitabı görüyoruz ya da hiç göremiyoruz. Veya tabirleri gibi uçmaların, kaçmaların anlatıldığı, sahih sünnette yarı olmayan şeylerin olduğu kitaplar, fikir kitapları görüyoruz. Onun için buna dikkat edeceğiz arkadaşlar, kendimiz yetiştireceğiz. Şu anda bu dersten önce, cenazeler bahsinden önce yaklaşık olarak kaç ders yaptık namazla, namazla alakalı? 15'i buldu mu? 15 ders yapmışız. Namaz ahkamıyla ilgili. Namazlarda yapılan hatalarla ilgili. Hala görüyorum, acıyorum kadınların rüküya giderken eğilmediklerini gördüğümde. Hala gördüğümde acıyorum, üzülüyorum kadınların secdeye gittiğinde dirseklerin yere aleyhissalatü vesselamın av hayvanları gibi secde etmeyin dediği yasağı gözümün önüne alarak onları gördüğünde kim dedi size namazınızı bu şekilde kılın diyor. Allah'ın sünnetinde Allah Resulü'nün sünnetinde nerede buldunuz bu şekilde namaz kılmanın olduğunu. Rüküye gitmiyor kadın. Secdede ellerini yere vahşi hayvanlar gibi dayıyor. Neden? Cehalet. Piyasada satılan dipnotu olmayan kaynağın yazmadığı kitapları okuyup falanca hocanın kitabından aldık. Orada böyle yazıyordu diyerek amel eden insanlara acıyorum. Aynı insanlar internetten bir alışveriş yapacakları zaman 80 tane siteye bakıyorlar. Hangisi yarım kuruş daha ucuz diye. Eve süpürge alacak. 80 tane site araştırıyor ki hangisi yarım kuruş daha ucuza gelir diye. Ama Allah'ın dinini yaşarken çok rahat. Kaynakmış, delilmiş, hadismiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında var mıymış? Hiç. Oralı değil yani. Maalesef. Şeyh Albani rahimahullah'ın da dediği gibi bir husus. Bu husus. Bizim aslında şu anda konuştuğumuz mesele Selef'ten de birçok ilim ehlinin söylediği mesele. Ne diyorlar? Et-tahliye, kable et-tahliye. Şeyh Albani onu nasıl ifade ediyor? Et-tasfiye, kable et-tarbiye. At tahliye kable et-tahliye. Ne demek arkadaşlar? Tahliye, tahliye. Diyor, tahliye, tahliye'den, tahliye, tahliye'den önce olmalı. Ne anladınız? Tahliye, arındırma, temizleme. Neyden önce olacak? Tahliye'den önce. Süsleyip, doldurmadan önce olacak. Yani sen... Şu kap kirliyse, şu bardak kirliyse önce ne yapacaksın bunu? Tahliye edeceksin. Boşaltacaksın. Temizleyeceksin. Sonra tahliye edeceksin, dolduracaksın. Selef bu öyle söylüyor. Şekal Banu dedi ki, et tasfiye. Tasfiye ne demek tasfiye? Tasfiye etmek, arındırmak. Arındırmak. Önce tasfiye diyor. Sonra terbiye. Sonra eğitime başlayacaksın. Kur'an ve sünnet dışında. Bu olmadığı için zaten baktığın zaman toplum, bizi, özellikle bizim toplumumuzda adam diyor hamdolsun diyor. Ben diyor, eskiden diyor, kötü bir hayat yaşıyordum. Cahiliyeyi hayatı yaşıyordum. Haram içinde yaşıyordum. Ee, küfür içinde yaşıyordum diyor. Yanlışlar içinde yaşıyordum. Şimdi hamdolsun diyor. İman ettim. Şimdi hamdolsun. Ama diyorsun ki sen iman ettin ama güzel. Sen maalesef köydeki ninen, köydeki deden gibi bu dini Algılamaya başladın. Yani köydeki yine köydeki dede nasıl algılıyor bunu? Kulaktan duyma. Okuma yazma yoktu o zamanlar. Bunu yap iyidir, bunu yap kötüdür. Niye diye sorgulamak yok. Nerede? Bunu kim buyurmuş diye sorgulamak yok. Adam, dün Ermeni, bu memlekette Ermeni, Ermeniymiş. Bugün Müslüman olmuş, ertesi gün kandil mesajı gönderiyor insanlara. Kandiliniz kutlu olsun diye. Ya bunu nereden aldın sen? Hangi, kaldil, hangi kandil, hangi dinde bu? Evet senin dininde vardı bu Hristiyanlıkta. İsa'nın doğumunu kutluyorsunuz. Ama bu dinin peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey kutlamadı. Ashabı böyle bir şey kutlamadı. Dört mezhep imamı zamanında böyle bir uygulama ve kutlama yoktu. Hicri 400. yüzyıla kadar böyle bir kutlama yoktu. Niye dinini kaliteli yaşamıyorsun? Niye dinini önce tasfiye edip, temizleyip onun üzerine bina etmiyorsun. Bu şekilde yaşamamız lazım arkadaşlar. Et tasfiye, kablet terbiye. Önce tasfiye, sonra terbiye. Önce tahliye, sonra tahliye. Diyor Şeyh Albani Rahimahullah, hasta kimsenin öncelikle diyor, Allah-u Teala'nın başına getirmiş olduğu bu musibeti, bu kazayı, takdir etmiş olduğu bu belayı ne yapması lazım? Buna sabretmesi lazım. Sabır vacip. Ve rıza göstermesi lazım. Rıza göstermeye çalışması lazım. Yani bakıyorsun binlerce insan içinde, milyonlarca insan içinde gelmiş gelmiş gelmiş hop seni bulmuş o musibet. Seni bulmuş o hastalık. Demek ki bunun altında bir ne var? Bir imtihan var. Sana gönderilmiş bir mesaj var. Senin dışındaki insanlara gönderilmiş bir mesaj var. Boşu boşuna gelmedi bu senin başına. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi. Gajbenli amir el mümin, müminin durumu ne şerim? Ne şaşılacak bir durumu var müminin? İnne amrhu kullu hu Onun diyor, bütün işi hayırdır. Veleyse dalik, veleyse dalik eli ahadin illa mümin. Her şeyi başına bela da gelse, hayır da gelse, hayır olan, iyi olan diyor, sadece mümin için geçerlidir bu. Niye de in asabatu sarra şükre fakana hayran lehu. Şayet mümine onun mutlu edecek. Onun hoşuna gidecek bir şey dokunsa ona bir şey verilse nasip olsa ne yapar şükreder. Elhamdülillah. Hamdolsun. Rabbim bana evlenme nasip etti. Çocuk verdi bana. Ne yapıyor şükre diyor. Şükrünün karşılığında da hayır alıyor. Bakın vein asabathu ona bir zarar dokunduğunda başına bir sıkıntı geldiğinde çünkü hayat az önceki ayette de geçtiği gibi ne hayır ve şerlerle imtihan sadece şerle değil sadece hayırla değil başına şer geldiğinde zarar geldiğinde de diyor kuluna var sabara sabreder fe kana lehu ve bu onun için artık ne olur hayır olur böylece müminin her hali hayırdır arkadaşlar diyor, elhamdülillah. Rabbim beni imtihan ediyor şu anda. Diyor. Ben buradan diyor, nasıl çıkmalıyım? Buradan sabırla çıkmalıyım. Buradan ibretle alarak çıkmalıyım diyor. Hemen hayır yazılıyor. Kendisine gelen nimetlere şükrediyor. Sadece dille değil. Pratiğe dökerek, amele dökerek. Biz şükrün mertebelerini açıklamıştık. Bu kavramlar hani demin de söylediğimiz gibi. Salih amel ney? Salih amel işte. Şükür ney? İşte elhamdülillah demek. Hayır. Bu kavramların içi dolu arkadaşlar. Şükür kalple yapılır, dille yapılır ve azarlarla yapılır, vücutla yapılır. allah Teala'nın sana vermiş olduğu bir nimete kalbinde rıza göstermen bu zor bir iş arkadaşlar. O kadar kolay değil. Kalp amelleri en zor iştir. Elin, kolun, gözün, kafanın amelleri kolaydır. Vücuda oruç tutursun. Vücuda namaz kıldırırsın. Ama kalbe hakim olabilmek zor bir iş. Ne diyor rivayetlerde, genel rivayetlerde? Nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka hiçbir konuda mücadele etmedim diyor insan. Sahabeden, şey, tabiinden bir tanesi. Yani, i̇hlas o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Herkes şöyle kendini göz önüne getirsin. Kalp nasıl salvolar yapıyor? İşte şükürün ilk mertebesi ve en önemli mertebesi kalp. Kalpte hissedeceksin onu. Sonra Elhamdülillah diyeceksin. Sonra o verilen nimeti, Allah sana göz vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş, para vermiş. Nerede kullanacaksın? Allah'ın sevip razı olduğu şeyde kullanacaksın. İşte şükür bu zaman, bu şekilde tamamlanıyor. Eğer Allah'ın sana vermiş olduğu nimete Elhamdülillah deyip haramda kullanırsan onu. Onu istemediği yerde kullanırsan bu şükür olmuyor. Bu şükürün üç partibesi. Yine rivayette diyor ki Sahih-i Müslim rivayet, Sahih-i Müslim'de bu rivayet. Ahmet İbn Ambel'de rivayet etmiş, Beyhakkı'da rivayet etmiş bu hadisi. La yemutenne ahadukum illa wa huve yuhsenu zanne billahi ta'ala. Sizlerden birisi Allah'a olan zannını güzel tutmadan, Allah'a olan zannını güzel yapmadan ölmesin. Yani öldüğün zaman Allah'a olan olanın güzel olsun. Allah affeder, rahmetlidir. Adildir. Adaletinin yanında fazilet sahibidir, lütuf sahibidir. Biliyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile amelleri sebebiyle amelleri sayesinde ne yapmadı? Amelleri karşılığında cennete girmedi. Cenneti Allah Teala'nın fazlı ile, lütfu ile hak etti. Bunu bilecek kul. Yani kul şöyle kendine gelip ya biz de hamdolsun yani topluma bak. Çevremizde insanlar behaim gibi yaşıyor. Biz bir şeyler öğrenmişiz. Onlar gibi de değiliz de en azından elhamdülillah. Yani bu kadar da amelden sonra cennete girmeyeceksek gibi laflar etmeyecek. Zekir Rabbim lütuf sahibidir. Hazinet sahibidir. Onun lütfunu biliyorum, adaletini biliyorum. Bana lütfuyla muamele etmesini istiyorum diye kul ne yapacak? Ümit var olacak. Dediğimiz gibi kul ne yapacak? Havf ve racayı kalbinde bir arada tutacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde, amcası ölüm döşeğindeyken onun yanına gidiyor. Ona soruyor. Diyor ki, Aleyhisselam diyor ki Ey diyor, ölümü temenni etme. Ölümü isteme. Bir rivayette de Sahih Bukhari ve Müslim'de bu rivayet. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Merf olarak. Şayet diyor. Fe inkâne fâilen fe inkâne lâbudde fâilen Şayet bir insan diyor. Ölümü temenni edecekse artık sıkıldım, daraldım, öleyim mertebesine ulaştıysa artık o kadar aldıysa şöyle desin diyor. Böyle demesin. Öldür beni demesin. Allah'ım canım al demesin diyor. Bunu da öğreniyoruz şimdi. Ve al-asr innal insane lefi khusr. Asra yemin olsun insan olur husranda. Ancak iman edenler, o amilus salih, salih amel işleyenler, tavasabı bil hakki, hak tavsiyeden ve tavassu bis sabri tavsiyeden. İnsan ilim ile, iman ile, ilim ile, amel ile ne yapıyor arkadaşlar? Hüsrandan, zarardan kurtuluyor. Bakın, ilim bize ne öğretiyor? Diyor ki sizlerden birisi İlla da ölüm isteyecekse şöyle şöyle istesin. Allahum ahini ma kanet el hayatu hayran li. Ve tevfeni iza kânet el vafaatu hayran li. Allah hayat yaşam benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Allah'ım ölüm benim için hayırlı olduğu sürece beni de ne yap Öldür. Yani ölümü temenni etmek ancak böyle olur arkadaşlar. Bu kayıtlı olur. Bu sınırlamayla olur. Evet. Burada kalalım. Allah nasip ederse Önümüzdeki hafta kişinin ölüm döşeğinde olan yahut hasta olan bir kimsenin yapması gereken meselelere değinelim. Ona işaret edelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve ötür bilik.